Alhamdulillah, Ledi Allah. Vma tevfiqü Mu'at Câmi Muhammed sallallahu alayhi Ana Abdullah an Ibn -i Amr al Ansariy Rضي الله تعالى عن من اقتراب الساعة كثرة القطر وقلة النبات وكثره القراء قلة الفقهاء وكثره المراء وقلة المناء صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرة beyan edilmesi gereken her şeyi beyan etti, tebliğ vazifesini eda etti, Efendim, ümmete nasihat etti ve bizleri Allah'a emanet etti. Böylece şimdilik bizlere bedenen ve maddeten veda etti ve lakin ruhen Efendim aramızdadır. Ve bu hadis-i şerifleriyle bizlere yol göstermek, devam etmektedir. Vaaz etmeye devam etmektedir. Onun için bütün bu sohbetler, bu vaazlar Muhammed Mustafa'dandır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Enzelna İleyke zikrali <gülüyor> tübeyyine linnâs mânü zileyleyhim. Kur'an'ı sana indirdik ki insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın. Tabi Kur'an-ı Azam'ın kıyamet alametlerinden bahsediliyor. Velakin diğer hususlarda olduğu gibi efendim icmalen konu ediliyor, mevzu ediliyor. Tafsilat birçok konuda olduğu gibi hadis-i şeriflere, sünnet-i seniyenin beyanlarına havale ediliyor. İşte bazı ayet-i kerimeler okuyoruz size. Efendim, Estağfirullah. Hel yenzurun illa An teatihümü Malaiketu, veya teatih Rabbuka, veya teatih bagzayat Rabbik. Bu ad kelime de inkar edenler, Kur'an-ı İslamı tekzip edenler, müşrikler, kafirler ve günahkarlar. günahkarlar ancak neyi bekliyorlar? Beklemiyorlar ancak neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Tabii ki bu e, bu bekleme. E, ne, ne manadadır? Efendim çocuk yaramazlık yapınca ona ne diyorlar? Sen efendim e, dayak istiyorsun. Halbuki dayak istemiyor. Sorsan ona dayak atayım mı sana? At demez. Dayak istemez ama işte ne derler ona? Dayak istiyorsun. Burada da Kafirler onlara meleklerin gelmesini bekliyorlar. Ne demek? Yani yaptıkları hareketler, takındıkları tutumlar, dinden haktan iğrazlar, yüz çevirmeler, gafletler, efendim neyi gösteriyor? Allah belamızı verince biz gerçeği anlayacağız, efendim dediklerini gösteriyor. Melekler onlara gelecek. Melekler onlara niçin gelecek? Azap etmek için gelecek. Melekler onlara müjde vermek için gelmeyecek. Onların canını almaya gelecekler. Sâhibe vel tera iz yeteffa'llezina keferu'l melaiketu adribuna wujuhum adbarahum etadiku azabe'l harik. Can yakıcı azabı tadın bakalım diyerek. O kafirlerin canını melekler alırken sen de zan diyorsun ki has yataklarda İpek atlas döşeklerde adam ölüyor halbuki saraylarda efendim e, can veriyor halbuki melekler onların arkalarına önlerine evire çevire dayak vuruyor. Sopa vuruyor. Melekler onlara tadın bakalım can yakıcı azap nasılmış diye azap ediyor canlarını alırken. İşte meleklerin gelmesini bekliyorlar. Nerede melekler gelsinler de işte senin doğruluğunu bize haber versinler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Melekleri görecekleri gün gelecek. Çoğunun geldiği bu şindikilerin de gelecek efendim ama hiç de iyi gelmeyecek melekleri görmek onlara. Hiç de ümit vermeyecek, müjde vermeyecek. Estağfirullah. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰيكَ تَلَا بُشُرَى يَوْمَ اِذِلِّ الْمُجْرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا Kapatın, kapatın. Göstermeyin bize bu melekleri. Biz istedik melek görmeyi ama bu ne acayip bir manzaraymış. Diyecekler. Çünkü umdukları müjdeyle melekler gelmeyecekler. İnşallah bizler onlardan olmayacağız inşallah. Bizlere melekler müjdeyle gelecek, Allah'ımızın selamı ile, kelamı ile gelecek inşallah. Yakında da gelecekler tabii hepimize. Kulluatin karib her gelecek yakındır. Yakında melekler bize gelecekler inşallah. La la Korkmayın, üzülmeyin diye gelecekler. Ve bişurû bil cenneti'l latî Va dolunduğunuz cennetler müjdeler olsun size diye gelecekler. Hanı ol yaa fil dünya fil Dünyada ahirette sizin dostlarınız biziz. İki cihanda velileriniz biziz. Kaç saatlik, kaç dakikalık, kaç nefeslik hayatınız varsa biz sizin yanınızdayız. E, kabirde de beraberiz, mahşerde de beraberiz. Sizi terk etmeyeceğiz, yalnız yalnız bırakmayacağız. İnsan acemilik çeker, yol bilmediği yerlere tek başına giderken çok zor gelir, değil mi? Biz senin yanında refakat edeceğiz. Öyle müjdeler verecekler, tepsiratta bulunacaklar. Efendim, inşallah bizler Allah'ımıza olan imanımız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine olan itikadımız, ve bu haberlere karşı olan efendim e, saygımız e, sayesinde inşallah umduklarımıza nail ve korktuklarımızdan emin olacağız. İnşallah. Onlar ne bekliyorlar? Melekler kendilerine gelmesini. Yani azap melekleri. Evi ya Rabbuk yahut Rabbinin gelmesini, Rabbinin allah Teala gelmekten, gitmekten münezzehtir. O zaman ne demektir? İşte efendim, emru rabbike demektir. Çünkü başka ayetlerde zaten var. Rabbinin emri, fermanı, hükmü, kazası, kaderi efendim, mahşerin kurulması ile ilgili onların cehenneme gönderilmesi ile ilgili kararlarının Efendim belirmesi ortaya gelmesi aç Açığa çıkmasını bekliyorlar. Ve yetiye bazı ayet rabbike ya da Rabbinin ayet ve alametlerinin bazısının gelmesini bekliyorlar. İşte o bazısından maksat nedir? İşte güneşin batıdan doğması, yahbetül arzın çıkması gibi kıyamet alametlerinin meydana gelmesidir. İşte bu Ad Kerim'in işareti vecile. Kâfirler kıyamet alametlerinin zuhurunu bekliyorlar. E şimdi bu Ad Kerim'de bazı ayet Rabbike diye e, işaret buyuruluyor. Yine başka Ad Kerim'de Estazi <gülüyor> billahi saate enteteyun onlar ancak ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Fa kad kıyametin alametlerinden bazısı bu gelmiştir diyor. Bu bazısı bu gelmiştir hangisidir? Muhammed Mustafa'nın gönderilmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi nedir? Ne buyurur? Efendim, ente min zikraha. Sen ya Muhammed sen sallallahu aleyhi ve sellem nedensin min zikraha kıyametin alametlerindensin? Yani ne demek? Ahir zaman peygamberi gelmeden kıyamet kopmayacak. İşte onun gelmesi zaten. Ondan sonra da peygamber gelmemesi efendim, kıyametin kopacağına delalet. Onun için ne buyurdu? Bu'istü ene ve sâatü ki Kıyametle ben şu iki parmak gibiyiz. Ben gönderildim. Kıyamete yakınlığım ne kadardır? Şu iki parmağım birbirine yakınlığı ne kadarsa yani el, eli kulağında demektir. Kainatın efendisinin irtihalinden sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar on dört asır geride bıraktık. Dolayısıyla bundan sonrası bundan evveli kadar uzun olmayacaktır. Yani bu bir vakadır ve gerçektir ki e, kıyamet yaklaşmıştır. 1400 sene evvel yaklaştı buyrulan ezifetil azife, ikterabetis sa'atu gibi ayet-i kerimeler kıyamet çok yanaştı, yaklaşan yaklaştı, büyük tehlike yanaştı gibi ayet-i kerimeler zaten sarahaten ifade ediyorlar ki çok yaklaştı. E şimdi efendim bu dönemler bundan sonra yaşanacak süreç tabii ki geçmiş kadar uzun olmayacaktır. Bundan çok daha az olacaktır. Onu da bırak. Bizim ölümümüz manasında kıyamet o çok daha yakındır değil mi? Hepimize efendim el-meutu edna min alihi. İnsan uzun uzun kuruntular peşindedir, hesaplar peşindedir, yatırımlar peşindedir. Alacaklarını, vereceklerini, yapacaklarını, edeceklerini efendim planlarını uzun tutmaktadır derler ya uzun vadeli düşünmek lazım falan He, Yahudi gibi düşün işte Yahudi yüz iki yüzü düşünür ama eceli burnunun ucundadır ölüm herkese takunyasının kayışından ayakkabının bağından daha yakındır herkese evet. Allah bize o aklı şuuru ihsan etsin ha, ölümün bu yakınlığını düşünen insan Tabii kendi açısından matefakat, kıyamet, kıyameti, ölenin kıyameti kopmuştur buyurulduğundan e, zaten efendim kendisi hakkında iş bitmiş olur. Hüküm verilmiş olur. evet Ondan sonra bir de amel imkanı kalmaz. Taksiratı, telafi vakti bulunmaz. Tevbe istiğfara efendim, imkan bulunmaz. Her şey bitmiş olur. Onun için tabii Efendim, bu hadis-i şeriflerin beyanı üzere kıyametin e, orta alametleri yani e, şu anda devam eden alametlerin içindeyiz. İçindeyiz. Efendim, bu şekilde devam ederken büyük alametler birden başlayınca o zaten birbirini peş sıra sürükleyecektir. Onlar çok birbirine yakın olacaklardır ama bu orta alametler bahsi bayağı uzun süreçte devam ediyor. İşte Belki e, bin seneye yakındır bu alametler e, mesela devam ediyor. Burada buyurulan şeyler asr saadetten tabi'in, tebe-i tabi'in, üç, tab üç asır diyelim. Üç asırdan sonra yani işte bin, bin, bin dört yüz olursa bu bin senedir bu vasıflar, bu efendim hayırsızlıklar, uğursuzluklar, bereketsizlikler efendim devam ediyor. Sahabenin zamanından beri başladı. Sahabeden sonra da devam eden de fitneler, belalar efendim. Ümmetin başına açıldı ve lakin şu anda buyurulanlar tamamen efendim yaşadığımız şu günlerin e, en görünen alametlerindendir. Geçen hafta okuduğumuz üzere kıyametin yaklaştığına delalet eden nişanlardandır. Nedir? Yağmur çok olacak, nebat mahsul az olacak, kurra yani sofu e, ibadet eden yani efendim cahil sofu bol olacak ve ee, kılletül fuka fıkıh bilen e, az olacak şimdi tabi ki burada bazıların aklına gelebilir cahil sofu diyoruz ama şu anda cahil sofu da parmakla gösterilecek kadar az ama onun cevabı zaten hazır nedir o nispidir burada kesret kıllet nispidir yani ne demek nispidir efendim fıkıh bilene göre cahil sofu nedir Çoktur. Fıkıh bilene göre. Yani fıkıh bilen dini kaynağından kavrayan, efendim dini güzel anlayan kişiler, kaç tanedir dediğin zaman da bazı kere bir vilayette bir kişi iki kişi gösteremiyorsun. Bazı vilayetlerde. Ama e, tabii ki ibadet yapan, cahil de olsa e, birkaç kişi göstere, biliyorsun. Dolayısıyla yine buradaki Abitler çok olacak derken insanların çoğu abid olacak manasında değil, insanların çoğu zaten sapık. Başta zaten insanların çoğu kâfir. Onu zaten Kur'an-ı Kerim ve mâ akseru ne söyleyiver bir mümin Sen ne kadar istesen de çoğu mümin olmayacak. Buyuruyor Atik Kerim ile sabittir ki insanların ekseriyeti inanmayacak. E zaten o ekseriyet bir defa kâfirlerden müteşekkil bir ekseriyettir. Ondan sonra tabii Müslümanlar, e Müslümanlar içerisinde zaten e 72 Fırkaya bölünmen durumu 73 fırkaya birini ayırırsan 72. Tabii bu 72'nin nis nispeti eli sünnete göre azınlıktır. Çünkü aleykümselam en büyük cemaat yani Müslümanlar arasındaki en büyük cemaati kalabalığı kararttığı kim teşkil edecek eli sünnet vel cemaat öyle midir öyledir. Bugün dünyada baktığımız zaman da diğer sapık fırkalar evvettim eli sünnet oranına göre azınlıkta kalır. Yani Müslümanlar açısından konuşuyoruz. Bir, bir buçuk milyar Müslümana göre konuşuyoruz. Yedi milyara göre konuştuğumuz zaman çoğu kafirdir. Ama bir, bir buçuk milyara da, dair konuştuğumuz zaman birkaç yüz milyonu sapıksa yani eli sünnet dışıysa, şiası şusubusu, e geri kalan tabii bir milyara yakını, eli sünnet geçinir. Tabii ehli sünnet geçinenler içinde de ehli sünnet dolmayanlar vardır. Her şey lafla, sözle, efendim iddiayla. Sabit değildir. velakin akide ve itikad noktayı nazarından ekseriyet ehli sünnettir. Şimdi bu ehli sünnet vel cemaatım diyenler arasında da efendim bir nispet göz önünde bulundurursak tabii ki ilmiyle amel edene göre ilimsiz ibadet edenin oranı çoktur. Çoğu insanlar maalesef e, cahillikle beraber ibadet etmektedirler. Halbuki efendim her konuya vakıf olmak şartı yoktur ama yapacağı amel üzerinde ihtisas etmesi yapacağı amelin şartını şurtunu bilmesi nedir farzdır çünkü amel farzsa onu yapmak için gereken bilgiyi tahsil de nedir farzdır Farz. talebul ilmi ferizotun ala kulli müslimi ve müslime her müslüman erkek kadına ilim tahsili farzdır buyurulduğu zaman bundan maksat ne değildir fen fizik coğrafya matematik kimya Değildir. Efendim farzdır her Müslüman kadına erkeğe farzdır buyurulurken hangisi değildir? Yine efendim bütün tefsirleri, bütün hadisleri, bütün fıkıhları bileceksin şeklinde bir farz. İnsanlara yönelmiş değildir. Çünkü insanlar bunun altından kalkacak güçte, zekada, vakitte, fırsatta değildir. O halde buradaki farziyetin teveccüh ettiği konu nedir? Efendim ilmi haldir. İlmi hal nedir? İlmi hal. Hal nedir? Hal. Hal, Türkçe demek, hal hazır yani şu an İlim nedir? bilmek ilmi hal ne demek? durumunu bilmek durumunu bilmek ne demek? durumunu bilmek şu demek, şimdi yatsının vakti girdi şu an itibariyle yatsıyı kılmak nedir? kılmamış olanlara farzdır ama belki şu anda o farziyet teveccüh etmese de efendim ilerleyen saatler açısından yatsının vakti çıkmaya yüz tuttuğunda herkesin başına efendim farziyet Binecektir. Tabi Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir izahı vardı burada. Yani ben namazı atlattım. Yani kılmadım diyenlere ne buyuruyor? Sen namazı atlatmadın namaz seni cehenneme atlattı. Yani bu ne demek? Bu şu demek namaz senin kafanda efendim e, ölüm kuşu nasıl döner döner döner vakti geldiğinde konar. Bunun gibi namazda vakti çerçevesinde, vakti içerisinde başında döner döner döner Efendim vaktinin son anına gelip de bir abdestlik bir iftita tekbiri kavuşturacak zaman kaldığında üstüne mesuliyet ve ceza olarak biner Dolayısıyla namaz insana ne der? Namaz insana şöyle hitap eder Ya beni al ya cezamı al Ya beni al yani beni tatbik et, icra et, kıl, meçhuliyetimden kurtul ya da farz namaz açısından konuşuyoruz. Yani diyelim yatsının itibariyle dört tek yadı konuşuyoruz. Efendim, bu farziyet. Öbür sünnetlerde tabi bir azap söz konusu olmayabilir. Ama ya beni al, ya cezamı al. Cezan ne kadardır? Seksen sene cehennemde yanmaktır. Seksen sene cehennemde yanmayı göz alıyorsan kılma. Yoksa kıl. Namaz sana bunu der. E şimdi bu namazın Vakti efendim girmiştir. Ama e, vakti müsait olduğu sürece insan üzerine binmemiştir. Vakitte pay kaldığı sürece kafanın üzerinde o hüküm, o mesuliyet, teklifi ilahi deveran eder. Ne zaman son vaktine girdi mi o senin üzerine terettüp eder. Efendim kaza olaya bırakmış olarak ve cezası şu olarak efendim hüküm gelir. İşte kaza ederse sonradan tevbe edip inşallah af olması umulur. İnşallah. Bu itibarla hiç kaza da etmiyorsa zaten tümden ateşi hak eder. Yine bununla beraber Allah Teala'nın meşiyetine, dilemesine bağlıdır bütün günahlar. Şirkin dışındaki değil mi? İsterse azap eder, sözü mağfiret eder. O ayrı bir şey. Şimdi burada anlatmak istediğimiz nedir? ilmi hal farzdır. Ne demek ilmi hal? içinde bulunduğun durumun bilgisi yani efendim buluğa ermemiş bir çocuğa e, oruç farz değildir ama bu sene buluğa ermiştir önümüzdeki sene Ramazan'ı ona farz olacak işte o zaman o farziyet ona teveccüh etmeden evvel oruçla ilgili bilgileri öğrenmesi ne olur farz olur oruç nasıl tutulur neyle bozulur şartı nedir niyeti nasıldır hah bunun gibi şimdi namaz vakti girmiştir. Şu anda mesela akşamdan evvel e, yatsıdan evvel buluğa ermemiş bir insana akşamın farziyeti teveccüh etmez diyelim. Tabi alıştırmak açısından 7 yaşında alıştırın 10 yaşında hafif okşayın meselesi var. Ve lakin farziyet neyle biner? Buluğla biner. Evet, çünkü hadis içerisine buluyor. Rufi'al kalemu an felaze. Üç kişiden kalem kaldırıldı. Kalem kaldırıldı ne demek? Haklarında ceza yazılmaz. Bunları anlatırken ne diyor muştevdim? Ani neay mahdi hastey kıza uyanıncaya kadar ve ani sabiye yahtelim sabi bulua erinceye kadar bulua ermeden sabi yükündedir. Ne olursa olsun murahik devresi varsa da yahtelime kaydı koyuluyor. Bulua erinceye kadar sabiden bu teklif düşmüştür. Baygın adam efendim muhma hatta baygınlık geçiren ayılmadıkça ondan da teklif kalemi kalkmıştır. Şimdi adam baygındır. Akşam gelmiş geçmiştir. Adam ayılmamıştır. Bu adama akşam mı kaçırdın diye bir ceza Söz konusu değildir. Adam e, efendim ikinden sonra ağır bir uykuya kalmıştır. Ama o arada tabii tembetmesi etmesi lazımdı. Beni uyandırın, beni uyarın demesi lazımdı falan. Onlar ayrı bir şeydir. Ve cep telefonunu kurmuştur, saati kurmuştur, çalmıştır, durmuştur. O uyanamamıştır. Ağır bir uykudur. Baygınlığa yakın bir uykular oluyor bazı kere. He, dolayısıyla uyanamamıştır. He, bundan teklif, yani o namazı geçirdiği şeklindeki bir teklif kalkmıştır. Efendim bunun gibi. Bir de şimdi akşamda bulu ermemiş olana o teklif gelmemiştir. Ama ne zaman ki... Ee, da şu anda buluğa erse ne oluyor efendim yatsı ona farziyet başlıyor e şimdi ilmi hal ne demek ilmi hal halini bilecek ne demek halini bilecek şu anda ben buluğa ermekle namaz bana teveccüh etti oruca daha kaç ay var ben orucu ne yapabilirim birkaç ay sonra da öğrene bilirim çünkü neden şu anda oruç ayı aya bağlı bir ibadettir Gel, henüz gelecek epey bir ay var önümde onu oruç farziyetine kadar tahsil ede bilirim diyebilir. Ama namaz şu anda üzerine farz olduğu anda hemen kılması gerekiyor. Yatsının vakti geçmeden ilk olarak farziyet üzerine binmiş namazı. Bununla ilgili bilgiyi tahsil etmiş olması nedir? Durumunun bilgisi yani şu andaki gereken farzın yapılması için, edası ve ifası için ne bilgiler gerekli ise Onları okuması, hocaya sorması veya kitaptan okuması nedir? Farzdır. İlmihal bu. Yoksa tabii ki buyurulmuyor ki bütün ilimleri öğrenmek farzdır. O zaman sen efendim, müfessir gibi her ayetin tefsirini bilmen lazım. Muhaddis gibi her hadisi bilmen lazım. Herkesin bunu bilmesi imkan hariçindedir. Ama kendiyle ilgili ilmi bilmesi imkan dahilindedir. Çünkü Allah adama vermediğini sormaz. Gücünün üstünde de bir teklif te bulunmaz. Bir yükleme yapmaz. Gücünün üstünde. Gücünün üstünde ne demek? Şimdi size Kur'an'daki bütün ayetlerin tefsini bilmeniz farzdır dense size ne olur? Teklifi yutak olur. Takat getirilmeyecek bir teklif olur. Bundan dolayı da bilemezseniz azap edeceğim dendiğinde yani Allah'ımızın yapmayacağı bir iş olur. Mevla bunu kendine yakıştırmamış fazl Kerem'iyle. Dolayısıyla bizlere ne kadar kolay bir din göndermiş. E şimdi namaz sana farsa bu namazla ilgili bilgiyi öğrenmen de fars. Bunda ne, bunda ne var? Ha ben zekata tabi değilim şimdi zekatla ilgili tafsilata girmiyorum. E girmiyorsan girme. Allah para verirse nisaba malik olursan o vakit öğrenirsin mesela. Haç bana farz değil kaç sene içinde daha gidecek halim yok. E şimdi sen haccı öğrensen zaten unutacaksın. Bu tatbikat ister. E tabii ki onu zamanında farziyette teveccüh ettiğinde Yol imkanları, esbab teheyyü ettiğinde, hazır olduğunda efendim öğrenirsin. Bunlar ayrı şeyler. Ama şu anda namaz varsa, namazın bilgisi, e efendim, ilmi halin başında ne gelir? İtikad. Yani inanç. İnancın şeyi var mı? Fakiri, zengini, amiri, memuru, günü, vakti, saati, ayı. Yok. Şu anda ölsen hangi itikad üzeri Milleti İbrahim üzere, milleti İbrahim üzere, ehli sünnet vel cemaat itikadı. İbrahim Aleyhisselam ve milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din hanifiyettir. Milleti İbrahim'dir. Bu itikat nedir? Ehli sünnet üzere. Bu itikadı öğrenmen lazım. Şimdi hemen. On hiç uyumadan. Ha, bu gece uyumadan. Niye? Bu gece uyuyup uyanamaya bilirsin. Hangi inançla ölürsen Allah'ın uzun öle çıkarsın. Bunun payı yok. Bunun payı yok. Ehli sünnet dışı bir inanç. Aman aklımda, fikrimde, kalbimde yer bulmamalıdır. Bunun hiç affı yok. Müsamahası yok. Mazereti yok. Hiçbir şey yok. Evvela el üstet itikadı. Bunu verebileceksin. Ondan sonra... işte ilmi halde dediğim gibi... Hangi amel sana farz ise... Durumun neyi gerektiriyorsa... Yani... İbul'ü ermiş misin? Ermemiş misin? işte Zekata tabi misin? Hadd mükellef misin? Ayrı konular. Şartlı ameller var. E bir de... Namaz gibi. Herkesin... E, gerektiren... Yapması gereken ameller var. Bunları bileceksin. Dolayısıyla bunları bilmeden yapılan e, efendim ibadetler hamsofuluk olur. Yanlış olur. Şartlarına uygunsuz olur. Riayetsiz olur. Mekkat kıyamete yakın bunlar çoğalacak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi oluyor? Buyurduğu gibi midir? Buyurduğu gibidir. Niye buyurduğu gibidir? Yani şu anda ben size imandan sonraki en büyük amelin namazı baz alarak konuşuyorum ki o namaz Artık değil mi kafasını sallayandan sakıt olmaz. Kafası sallandıkça herkesin kılması gereken bir amel, yapması gereken bir amel. Kafası sallandıkça. Direkt vücudun hepsi felç olsun. Kafası sallandıkça lazım. Böyle bir amelden bahsediyoruz. E, bunun şartlarını efendim, e, bilen, bu husustaki ilmi haline vakıf olan kaç kişidir? Kaç kişidir? Hepiniz namazla mükellefsiniz. Hepinize namaz farzdır. Bunun şartları var içinde dışında. Evet ha. Hades'ten taharet, necasetten taharet meselesinde ta haladaki hallolması gereken işlerde istinca istibra meselesinde, kuruma meselesinde, bekleme meselesinde akıntının kesilmesi meselesinde çoğu insan zaten yolda kalıyor. daha tuvaletten çıkamıyor ki camiye girsin. Orada bitiriyor işi. Bozuk ameli. Fasit oluyor. Ondan sonra geliyor işte kurulanmadan, durunmadan, beklemeden, etmeden. haptas oluyor. Zaten orada bitti onun işi. Onun namazı olur mu? Evet. Bak nereden? ece işte, bu farz bunu bile bilmiyorsun. Nasıl olacak şimdi? Tabii ki Resulullah'ın buyurduğu gibi. Namaz kılan çoksa da bilen az olacak. Burada kurradan, oppahtır. E, namaz kılıyorsun. Ama namazın ahkamını bilmiyorsun. E nasıl olur? Bu namaz seni ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. E, nasıl oluyor? E bilmiyorsun. E namazın şartlarından biri nedir? Kıraattır. Kıraat ne demek? Okuyuş. E sen bunu E biliyorum ben efendim. İnna tayna okuyorum. Kulfulullah okuyorum. Olmuyor ki. İnna tayna diye bir şey yok ki. Kulfulullah diye bir şey yok ki. eş şehadüyü bilmiyorsun be adam ya. İman kelimesini bilmiyorsun. Allah aşkına ya. Bir eşhedüyü doğru telaffuz edemiyorsun. He'yi ha yapıyorsun ya. İman kelimesi ya. Mana bozuluyor. E ben bunlara mecbur mecbursun. Üç tane kelime, beş tane kelime sana bütün Kur'an'a hafız ol demediler ki. Mecbursun. E benim dilim düzelmiyor. Düzelteceksin. Ne yapalım ya? El alem beş para için her tarafını düzeltiyor. Sen de dilini düzelteceksin ya. Tabii. Diz çökeceksin, hocana karşısına oturacaksın. Namaz için lazım? Sübhanekesi, Fatiha'sı. Biz zammı sure olaraktan, efendim uzun okuma lüzum yok. İki tane sure olsun namazı kurtaracak kadar. Vele bir sure bile olsa her rekatta onu okusan bile mesela farzını yerine getirecek kadar ya o bir sure. Ecamun okuyamıyorsan nasıl olacak ya? Kul Allah ya i̇hlas Şerif. E bunu barıyorum. E için onun için yani bu hadis-i şerif yerindedir. Bu hadis-i şerif doğru buyuruyor. Kıyametin alametidir bu görüntü. Bu manzara, bu cemaatin durumu kıyamet alametidir. Neden? E bunlar namaz kılan insanlardır. Ama namazla ilgili fıkıh bilgisi kıt olan insanlardır. Bu olmaz. Bu bize yakışmaz. E ama maalesef durum budur. Yani şimdi namaz kılanların oranına bakarsak %5 kılıyor, %10 kılıyor. O ayrı bir konu. Tabii ki ekseriyet kılmayanlardır. bir namazlardır. Onu konuşmuyoruz. Kılanlar içinde de konuşuyoruz. Kaç kişi bilerek kılıyor, kaç kişi bilgisiz kılıyor. E bunu hesabı yaptınız. Hadis-i şerif ibadet yapan çok fıkhını bilen Az olacak. Kıyamete yakın durum bu olacak. Maalesef kıyamet alametini idrak ettik. Bu zamanda. E şimdi hiç olmasa biz bu e, zemden, bu tenkitten ne yapalım? Harc olalım. Şimdi yağmur çok yağacak, nebat az olacak o bizi ilgilendirmiyor pek. Çünkü yani yağmuru biz yağdırmıyoruz, mahsulü biz bitirmiyoruz. O ayrı bir konu şimdi. O da tabii bizim yaptığımız amellerden etkilenme olarak Rabbimizin amelimize karşılık vererek ee, cezasıdır ayrı davada o biraz toplumsal oluyor ama biz münferit olarak konuştuğumuz zaman da kendimizi bu zemden bu tenkitten bu kınamadan çıkarabiliriz ya nefsimiz itibariyle çocuk çocuğumuz itibariyle ne yapalım bismillah diyelim efendi Hazretleri buyurduğu gibi 90 yaşında olsan besmeleye başla 90 yaşında olsan e bu yolda yaşarsan bu yolda ölürsün ilim tahsilinde her gün biraz git dinini düzeltme Değil mi gelen ettehiyyatü, sali bari, kunut duası... Yani mecburi şeyler... Bunları bir e, bilen bir insana efendim... De, Hoca ben beni bir dinle... Ben belki de e, yanlış okuyup da mana bozuluyordur falan... Bir kontrolden kendini geçir... Ne var? Efendim ben şimdi bu yaştan sonra utandırıp... Zaten bir tutam sakalım var... Ben beyaz kafamdaki sarık Halep müftüsü gibi... Millet beni görünce ayağa kalkıyor... Hocam hocam diyor... Ben de gidip adama beni biraz okut dediğin zaman... Rezil olmak var... Işte o ahirette daha büyük rezaletler var ya. Ahirette daha büyük belalar var. Utanmaktan dolayı ilim tahsil etmeyenlere büyük azaplar var. Hadis-i şeriflerde. Utanmaktan dolayı. Yaşım geçmiş, başım geçmiş, tipim müsait değil, şeklim müsait değil, ayıptır falan düşünenler, Allah'ın dinini öğrenmeyenlere büyük vaidler var ya. Tehditler var ya. Biz bunlardan uzak olalım inşallah. Kendimizi uzak tutalım. Ne olsun? İnşallah... İlim tahsilinde yaşarken ölelim. Men cahül mevtu ve huve yatlubul ilme yuhiyebil İslam, İslam'ı ihya etmek için, İslam'ı diriltmek için ilim tahsil ederken ölüm gelip çatan Mevla buyurmuyor ki, Habibi duyurmuyor ki, efendim sen niye bu yaşa kadar kaldın da bu zamana kadar ilmi bitirmedin de böyle öldün be, seninki sıfıra gitti? Ya ne buyuruyor? O yolda ölüm gelip kendisini bulanlar ve ve neuve bir mbv cener derece cennette peygamberlerle bir derece oynar. Cennette peygamberlerle arasında tek bir derece farkı var. Sen bu makama gözlük ya o. Bu makama göz. ne utanmak, arı, haşyet bilmem neyi bırak. Ne yap? Otur efendim besveleden. Ne yap? Biraz tasvi huruf yap. Harfleri düzelt. Efendim kıraatını düzelt. Namazın şartlarını biraz daha dikkatlice öğren. Öyle kıl. Bilinçli kıl. Namazın fıkhını bil. Tabii ki. En büyük mesele namaz olduğu için bir de günde beş kere tekrarlandığı için hepimizin başında bir de telafisi çok zor. Yani adam şimdi bu kadar yanlışlan kıldı ondan sonra doğruyu öğrendi. Geri dönüp de bunların hepsini kaza etmesi meselesi nasıl olacak? Buna ömür mü edecek? Bak İmam-ı Efendimiz'den rivayet ediliyor. Mektubatın kenarında var. İmam-ı Efendimiz. Abdeste Namazda 12 bin fıkıh meselesi var diyor. 12 bin, bunlara 8 binin ediyor. Hazır cevabım. Yani öbürünü araştırabilirim. E abdestteki meselede efendim ayak parmakları ne yapılacak? Hilallanacak. Yani elde ayakta parmaklarının aralarına su girmesi için, özellikle de ayakta da daha çok oluyor yani. İyice hilallamadığın zaman da kuru yer kalma ihtimali. Ekseriyetle vakı oluyor o çok büyük azap Çok büyük tehlike Su girmeyen yerlere ateş girecek Cehennem ateşi mutlaka Değecek oralara Onun için <gülüyor> Ökçeler topuklara arkaya doğru Gitmediği zaman Su Vay o ökçelerin ateşten neler çekeceğine Buyurdu Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Dikkat edeceksin bir abdest almalar var ben ağzıma burnuma verene kadar adam ayağından çıktı gidiyor. Nasıl beceriyor bu kadar almayı ya? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben de yani o çok vesveseli bir adam değilim. Ağır aksakta bir adam değil. Normal alıyorum yani. Ben ağzımda burnumdayım adam ayağından çıktı. Samimi söylüyorum böyle ya. İki rekat kılamadan adam dördü bitirdi gidiyor. Sanki ben hatimle mi kıldım ya? Ben de inataynayla kıldım. E nasıl oluyor aynı anda sen bu kadar? Bu kadar oynar mı ya? Atlattın işte. İmamlar bile atlatıyor. Bir Fatiha'yı hesap et. Sesli okurken kaç dakika? Sessiz okurken kaç dakika? Hesap ederken namazın içinde saatine bakma yani. <gülüyor> Misal veriyorum. Dışarıda olan biri bunu hesap bilir. Efendi Hazreti bunun üzerine çok durur. Yahu diyor... Subhanallah. E, şey de diyor, aşır okurken, şu okurken, bölgen sübe, galgaleler, idgamlar, gündeler... ne talimler, tecvidler döktürüyorsun. ses şurur gidiyorsun diyor. E peki millet duyarken güzel oku okuyorsun da Mevlaya duyurturken kıraat yaparken niye diyor dikkat etmiyorsun bunun sesine, beğsene diyor? Bunlar hassas işler. Allah'a görür gibi ibadet bunlar. Fıkıh bu, din bu. Öbür türlü öyle şey olur mu? Efendim, ayakta Fatiha'yı sesli okurken adam bir dakika, iki dakika sürüyor. Bir de sessize bak. Ben daha belimi doğrultana kadar imam gitti rüka. Ne oldu ya? Biraz ayakta durduğumuzun farkında olalım. E tamam sen geç kalkıyorsun. Tamam da tamam. ben biraz rahatsızım. Geç kalkıyorum ama bu kadar da olmaz. Hesap yaptığım zaman çıkar meydana. Bu kadar olmaz. Dolayısıyla yani bilmek de meselesi ayrı. Uygulamak. Tatbikat meselesi ayrı. ilim ayrı. Amel ayrı. Ama Rabbim inşallah hepsini birden nasip eylesin. Tabii ki Efendim amelsiz bir ilim, el ilmu bile amel diyor, keşeceri bile temer, meyvasız ağaç gibi neye yarar? Sobaya, cehenneme odun olur tabii ki, o amelsiz ilim tabii ama e, aksi de çok tehlikelidir değil mi? Amel var, ibadet var, fakat ne yok? İlim yok, ilim yok yani bilgisizce yapılıyor. Bu da amiletün, nasıbetün çalışmış, yorulmuş, boşuna yorulmuş. Boşuna yorulmuş. Ahirette hiçbir ameli kabule şayan değil. E tabi bunun da kaç tane şey var. E tabi görünen şartları var. Kalple ilgili şartları var. Şart çok. Ama bunları öğrenmek lazım. Lazım. İhlas. Yaptığı Allah için yapmak bunlar. İlim bunlar. Din bunlar. Onun için kıyamete yakın. Ne olacak efendim? İbadet yapan nispeten çok olsa da e, fıkhını bilen az olacak. İnşallah bir o azlardan olalım. Onun için efendim adamın biri dua ederken Allahümme cehallimine'l kalilin Ya Rabbi beni azlardan et dediği zaman Hazreti Ömer Efendimiz de anlayamamış bu duanın manasını da sormuş ona ne demek istiyorsun be adam efendim o da demiş ki ya Ömer bilmiyor musun Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu Velakinne nasi لا يعلمون insanların çoğu bilmezler. E çoğu bilmeyince bilenler ne oluyor? Azınlıkta kalıyor. Ben de diyorum ki ya Rabbi beni o azlardan yap. Ha Hz. Ömer de şaşırdı bu duaya tabii dedi. Kullun nas Ömer tevazuusundan tabii çok bilgili olduğu halde böyle her şeyden istifade etmek isteyen bir insan olduğu için radıyallahu anh, herkes Ömer'den alim çıktı dedi. Yani Herkes benden iyi biliyor. Bak ben anlayamadım buradaki inceliği. Tabi tevazu gösterdi. Yoksa anlamadığım bir şey değil. Ama demek ki Allah'ımıza da duamız bizimde ne, ne şekilde olsun? Ya Rabbi bizi dinini bilen, bilerek amel eden o azlara ilhak ile idhale ile o azlardan eyle, o cahil gafil ekseriyetlerden bizi uzak eyle, muhafaza ile. Ekseriyet, ekseriyetin hali hali yamandır arkadaşlar. Ekseriyetin hali Gidişatı, merakları Tahsilleri Efendim ortadadır İnsanlar neler peşindedir Ya neler peşindedir Şu saatleri nerelerde Geçirmektedir Nefesleri ne işlerde tüketmektedir Ya bak şimdi Efendim bir arkadaş geldi Anadolu'dan Diyor bir dizi var Diye Ben bir şeyde, Haberimiz yok tabi e, Ne olmuş dedim Dedi ki ne maç ne haç dedi. Hepsini geçti. Niye dedim ben Anadolu'daydım diyor. Bütün diyor herkes ona kilitleniyor. maça bu kadar müşterisi olmaz. Otobüsler duruyormuş. Bütün yolculara dizi tatili. Hani yemek molası var ya. Şimdi dizi molası var çıkmış. Çünkü neden herkes seyretmek istiyor diyor. Kimse demiyor ki hadi gidelim kardeşim. Biz böyle mi anlaştık? Durum buymuş. Türkiye'de. Ya... Millet otobüsleri durduruyormuş her işi durduruyormuş efendim, bunu seyrediyormuş ya e milletin seyrettiği şeye bak ilgi alanına bak merak sahasına bak adamlar bu kadar televizyonlarda öyle programlar yapıyorlar ya cazıydı gazıydı bazıydı kafan şişe ulan bunların da müşterisi e müşterisi olmasa bu adam bunu yapar mı milletin kafaları nerelerde üzerine ne farz itikadı ameli farzı vacibi Ölsem bugün kabirde ne soracaklar bana? Hangi dizinin hangi artisini mi soracaklar yoksa namazın farzını mı soracaklar? Abdestin şartını mı soracak? Hiç onu hesap yok. Böyle diyor yaşıyoruz. Böyle gidiyoruz diyor bakalım nereye gidiyoruz. Millet nereye gidiyorsa biz de oraya diyor. Biz de uyduk sürüye. Dedi ki hoca efendi, efendi babamız hazretleri tuttu bir hocanın şeyinden. O efendi baba öyle sert idi. Hocaları da yakalardı çok hocaları. Hoca efendi ne dedi bu ne şekilde kıyafet şudur budur onu bir salladı böyle. Çok şişman güçlü olduğu için. Efendim, o da dedi biz de uyduk sürüye dedi hoca efendi. Biz de. Millet böyle gidiyor biz de böyle. Ya işte onun için ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım üzerinde çok duruyorlar. Ve bunu da baya başarıyorlar. Buna muvaffakiyet denmez Allah'ımıza aslında uygun değil ama yani başarıyorlar. Yani zahiren başarıyorlar bunu. Hakikaten kendileri mümkün değil bu dine, bu ilme, bu bu amele giremiyorlar. Bu sefer bari bunu yapanları da meşgul edelim. Meşgul edelim, oyalayalım, boyalayalım, akıllarını başlangıçtan alalım. O dizi, bu dizi, o program, bu cin ama milletin kafası yerinde kalmasın. Ya bunu da başarıyorlar. Allah bizleri bu sohbetlerle, bu cemaatlerle muhafaza ediyor. Elhamdülillah. Allah bizi cemaatten ayırmasın. İnnevatı ekildiği bu minelhanemil kasiye. Kurtanacak koyun sürüsünden hangisini yiyor? Ayrılan uzakta kalanı yiyor. Onun için cemaatten ayrılmayalım ki şeytanlara kaptırmayalım kendimizi hiç. Anlamadan helak oluruz. Kaybederiz kendimizi bir daha. Kim bulacak bizi hangi okyanusun ortasındayız? Helak oluruz. Çünkü aldatıcı sebepler çoğalmıştır. Yaldızlı zinetler, boyalı şeyler. Efendimet dünya. Hulvetün, hadıratün Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem inne dünya Yaşadığınız bu dünya hayatı hulvetün Tatlıdır Hadıratün yeşildir Tazedir, güzeldir, lezzetlidir Ama ne demektir? ha nasıl efendim Yeşillik çabuk geçtiği gibi Büyük baharlık canı Olduğu gibi Efendim hemen yazın sonuna doğru O yeşillik çöp olduğu gibi Saman olduğu gibi Dünyada çabucak geçicidir. Ve innellaha müstehlifukum fiha Allah sizi onda halife seçmiştir. Yani ne demek? Efendim öyle öllezî cealekum el ard. Yeryüzünün halifeleri yaptı sizi. Ne demek halifeleri? Sizin durduğunuz yerde sizden evvel birileri vardı. Onlar gitti yerine. Siz geldiniz. Bak bu İstanbul'da Bizanslardan işte efendim ondan evvel kimlerden kimlerden nerelerden ne milletlerden sonra bu İstanbul'da Sizler varsınız En son işte Osmanlı ecdadından sonra Efendim Sizler buralara Yerleştiniz Allah sizi halef selef yaptı Birini götürdü birini getirdi Burada ibret almanız Lazım değil mi düşünmeniz lazım değil mi Onlar nereye gitti biz de nereye gideceğiz Fenazurun Şimdi Allah bakacaktır Siz ne amel ediyorsunuz Onların peşinden ne yapacaksınız onlar ne yaptılar da battılar? Yerlere sellere karıştılar. Afetlerle, zelcelilerle yıkıldılar. Şimdi siz ne yapacaksınız da siz ne belanızı bulacaksınız? Veya iyilik yapacaksınız dünya ahiret. Efendim mükafata müstahak olacaksınız. Bunları görecek allah Teala. Allah bilmiyor mu? Biliyor Celle Celaluhu ama biz bilmiyoruz. Şimdi bizi de bu imtihan sahasına çıkardı ki herkes birbirinin de kendinin de şahidi olsun işte biz birbirimizin şahidiyiz. Allah yolundayız, Kur'an yolundayız, cemaat içindeyiz, sünnete ittiba üzereyiz. İşte bak birbirinin şahitleriyiz. Ne güzel yerde tanıklarız birbirine değil mi? Yarın ahirette de böyle konuşacağız birbirimiz hakkında. Bu adam ehli sünnetti, cemaat ehliydi diyeceğiz. Değil mi? Ama insanlar nerelerdedirler, ne hallerdedirler. Allah hidayet etsin, hayırla etsin, Allah sizi de bizi de vesile etsin, Allah bizi yolundan ayrılmaktan muhafaza etsin. Amin amin amin. Çok amin denecek bir dua bu. Ya kalpler Allah'ımızın elindedir. İstediği tarafa çevirir. Ama tabii ki ne tarafı ister? Kulun istediği tarafı. Kula böyle bir irade vermiştir. İstediği tarafa çevirir ama kul nereye dönmek istiyorsa oraya çevirir. Biz cumaya dönersek Allah bizi cumaya döndürür, cumartesiye istersek Allah bizi cumartesiye çevirir. Adamı istediği tarafa çevirir ama kulun isteğiyle alakalıdır onun meşiyeti ilayesi. Kulun isteğiyle alakalıdır. Onun için efendim elhamdülillah irademizle kudretimiz elimizden geleni bu yola öne geçerek, kesbederek sebebiyet efendim göstererek Rabbimiz de bize bu yolu yaratmıştır elhamdülillah. Allah'ımız ayrılmaktan muhafaza buyursun. Onun için efendim din ilmine önem verelim. Fıkıh ilmine önem verelim. Özellikle ilmi hal bilgilerine farz olan konulara ne yapalım? Çok ciddiyet verelim. E işte abdesti, kusüldü, namazdı bunlar. Hepiniz için her an tatbik edilecek farzlar. Oruç zamanı oruçla ilgili. hacca gidecek haçla ilgili. Efendim ben nasıl olsa bizim bir delil var. Bize verecekler bir hoca. Ben onun peşine kuzu kuzu giderim. Ne derse onu yaparım. Daha öğrenmemen ne var? Denmez. Çünkü onu bilmek de farz. Sana hac farzsa, onun ilmini tahsil de sana farz, farzını vacibini öğrenmek de sana farz. Ondan sonra ne dersin? Efendim bütün işleri yaptı yaptı, hacının canı çıktı, şeytan taşlayınca artık izdamdan çıktı, çadıra kendini dar attı, bir yattı yan geldi, hoca başına geldi, hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Ifaza tavafına, tavafı ifaza dedi. O da ne dedi ya? Dedi ki farz tavaf dedi ne farzı ya? Bugüne kadar dedi ne yapıyorduk dedi biz. Boşuna mı canımız çıktı. E kardeşim ihrama girdim bir farz. Arafat'ta vakfı bir farz şimdi farz tavaf. E bu arada dedi oraya git buraya gel canımız. Yorgunluk uykusuzluk açtık susuzluk. E, ne olacak. Dedi memlekete gidince sana da hacı derler bana da hacı derler dedi ya. Fark etmez dedi ben dedi yapamam dedim bunu. Mümkün değil dedi ben dedi gidemem dedi. Durum bu. Memlekete gidince sana da acı derler, bana da acı derler. Zihniyetle gidersen, farzı, vacibi, şunu bunu bilmezsen, durumun bu. Dünyada da rezillik, ahirette de rüsvaylık. Kepazeliğe ne lüzum var? Yapacağın işi öğren de yap. Genel bir bilgi al. Bir farzını, vacibini, şunu netice. Tabii bütün müstahabını, edebini kavrayamayabilirsin ama bir bunun farzu var. Olmazsa olmazları var. Olmazsa, olmazları var. E bunu bilmeden olur mu namaz? Olur mu hac? Ne diyeyim? Devam edeyim. Ve kezratul ümera kıyamet alametlerinden biri yöneticiler çoğalacak. Emir yönetici. Yöneticiler çoğaldı mı? Üf. Elini atsan amire de yiyorsun. kardeşim her yer amir. Oo, o o altındaki ne eziyor? O altındaki ne eziyor? Zincirleme trafik kazası gibi. Efendim? Emir çok, yetkili çok. Emin az, güvenilir insan az. Dolayısıyla hakiki Müslüman az. el Ben selim el-Müslimonun lisanı. Müslüman kimdir? Elinin dilinin şerrinden diğer Müslümanların kurtulduğu kişidir. Bir insan güvenecek bunun elinden, dilinden bana zarar gelmez. Emin olacaksın ya. Güvenilir olmadın mı? insanları ürküttüğün zaman, insanlar senden korktuğu zaman, insanlar senin şerrinden korkarak sana hürmet ettiği zaman sen çok tehlikeli bir adamsın. Çok tehlikeli bir adamsın. Millet seni Allah için severek saymıyor. Korkuyor şerrinden. Zararlı bir mahluksun. Ya, onun için insanın zararı ejderhadan beterdir ya. Yılanı yapmadığını insan yapar ya. Onun için Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah emanet vasfımızı artırsın. Allah cümlemize güvenililik vasfı versin. La din elimen la emanete leh. Emaneti olmayanın dini yoktur. Ne demek Resulullah ne buyuruyor? Emaneti olmayanın dini yok. Emanet ne demek? Emanet insanın güvenilirlik vasfıdır Sana para bırakıldı Borç verildi İş verildi yetki verildi Görev verildi Bunlar emanettir. Bunların hepsinden mesulsün Sorulacaksın Güvenilir ol Adaletli ol doğru ol Yalan konuşma ya Nasıl yalan konuşuyorsun ya Nasıl yalan konuşuyorsun dediler ya Müslüman zina eder mi Edebilir etse de kafir olur mu ya tabi, helal bilmediği sürece kafir olur mu? Olmaz. olmaz. Efendim, Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ben mâtem ümmeti ilâ hüşürükü cennet Şirk koşmadan ölen cennete E bu ne dedi? Kultü veyin zeneven çarak, kale veyin zeneven çarak Zina da etse mi girer? Hırsızlık da mı yapsa girer? Resulullah ne buyurdu? Veyin zeneven çarak ne yaparsa yapsın sonunda girer yani Cezasını çektikten sonra da olsa kafir olmadığı sürece Üç kere sordu ya. Ebu Zer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu Allah rahmet fiyemizler senin burnun yere sürtünse de inadına girer Ebu Zer e çıktı kapıdan dışarı benim inadıma da girer dedi siniri de bozuldu ama onun iş Allah'a karşı masiyete karşı bozuldu yoksa Resulullah ne buyurduysa o doğrudur buyurdu ama nasıl girer dedi bu adam ya girer dedi Resulullah çünkü ne şirkin e, mümin zina eder mi edebilir mi Yani edebilir derken bu ne demektir? Bir günaha düşebilir. Kafir olmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Ama yalan söyler mi deyince ne vurdu? İnnel mümine gidip Yalan söylemez. Yalan söylemez. E şimdi bu çünkü güvenilirlik vasfıyla alakalıdır. Şimdi geri kalanlar, günahlar Allah'la kendi aranda, efendim diğer günahlar ayrı bir konu. Ama yalan söylediğin zaman yalan kime zarar veriyor? Bütün topluma zarar veriyor. Senin bir yalanın adamı kandırıyorsun. O adam olmayan bir şeyi oldu zannediyor. Olmayacak bir şeyi olacak zannediyor. Olmamış bir şeyi oldu zannediyor. Bütün bunlar yalanlarla anlatılıyor. Yalan bu. Ya bu sefer müteaddi bir zarar meydana geliyor. Yani insanları etkileyen bir zarar. Kendi kendine istersen e, akşama kadar yalan konuş ona bir şey demiyorum. Tek maçına otur uydur. Ama milleti kadar ediyor. Kardeşim uydurup duruyorsun yalan konuşuyorsun. Doğru cevap vermiyorsun. Doğru bilgi vermiyorsun ne olacak? Güvenilirlik olur mu? Emaneti olmayan dini yok. O emaneti olmayan anladınız ne demek? Hadisteki. Velâ elâ iman elimel Emanet sizin imanı yoktur. Velâ din elimel âtele. Ahde vefasızın dini yoktur. Buyurması. Yani kamil mümin olamaz. Kamil mümin olamaz. Yani Müslümandır, Gavur olmaz ama doğru da bir mümin olamaz çünkü neden? İnsan güvenilecek, gerçek Müslüman insanların güvendiği insandır. Emin olduğu insandır. Allah bizim o vasfımızı artırsın inşallah. Tabi hepimizde mevcuttur. Müslüman olduğumuza göre mutlaka emin kişiler olmalıyız. Emanet vasfımız vardır ama Allah ziyade etsin. Bu vasıfta bizi ilerletsin. İnsanlar bizi parmakla göstersin inşallah. Ne doğru adam, ne dürüst adam. Özü sözü bir adam, güvenilir adam. Böyle desinler ya. Böyle desinler adam. Şu mübarek adam. Yalan konuşuyor, yanlış yapıyor. Geliyor borç istiyor. Geliyorum hoca ben ne de var dedi. 80 milyon dedi benim borca ihtiyacım var. E tamam. Resulullah buyurdu ki sadaka on cevapsa ödünç vermek kaç cevap? On sekiz. E dedi ey Cibril sadaka veren geri almıyor da on alıyor. Bu, bu ödünç veren geri alıyor da niye on sekiz alıyor? E de buyurdu ki sadaka isteyen bazı kere birikimi varken de yani kandırarak insanları fakir göstererekten Geçen bir tanesi ayaksız, kolsuz gibi dilenip duruyor. Polisler bir çözdüler. Ayağı da var, kolu da var. Nasıl çuvala sokmuş ben de anlamadım ya. Bir çıkarttılar tombaladan çıkar gibi ayağıma ayağı çıktı. Yani adam kendini hasta, alil, malül, fakir gösterebiliyor yani. Öyle olmadığı halde. İnsanların sömürüyor duygularını, istismar ediyor, para topluyor. Böyle insanlar mevcuttur. He. Ama tabii isteyene verin ayrıca. At üstünde de gelse isteyene... Verim buyuruyor ama efendi azlarımızın çok güzel bir tespiti var. Diyor ki şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver, istediğin kadar ver, şüphelenirsen ne yap? Az ver diyor ama at üstünde de gelse ver. Ne demek at üstünde Adam geldi son model, jiple beraber durdun bir ekmek parası verir misin? E şimdi tabii gülüş duruma olabilir. Ver kardeşim niye ver diyor at üstünde de gelse ver çünkü neden? Belki yolcudur, yolda kalmıştır. En zengin adam bile kapkaça uğrayabilir, parasız kalabilir. Bir ekmeğe muhtaç olabilir, altındaki araba yenmez, yutulmaz. Dolayısıyla bir ekmek parası icap edebilir. Yani bu İslam'ın çok güzel vasiyetlerindedir. At üstünde de gelse isteğine var ama ben az diyor işte şüphelenirsen diyor az ver. Şüphelenirsen az ver ama Hacı Bilal rahmetli. hepçi bunların tabi devamlı geliyor. E diyor ki ben işte Konya'ya gideceğim yol param yok. Değil mi? Hep bunları diyor. Bir daha geliyorsun aynı duruyorsun. Yine o Konya'ya gitmemiş. <gülüyor> yine orada duruyor diyor. Konya'ya gideceğim para ver. Ya sana dün verdin dünkü Koray'a. Parayla Anya'ya bile gidilirdi. Niye Konya'ya gitmedin sen? Efendim işte uyduruyor işte neyse. Efendim ver diyor. Şüpheden sen az ver diyor. Hacı Bilal diyor. Nereye gideceğim bakayım? Konya'ya. Hadi gel biletini alayım diyor. Seni arabaya bindireyim. E şimdi adam da bu yan çiziyor tabii. <gülüyor> Ulan biz ne işim var Konya'da diyor. Atapazlarını zor hallettim. <gülüyor> şimdi Dolayısıyla Efendi Hazretleri de derdi ki mübarek Ya Bilal Efendi ne antik adamsın Ver bir ekmek çorba barazı. ne bilet alıp götürüyorsun <gülüyor> Yani Efendinin o inceliği yani Adamı mahcup etme O bahanesi işte Konya'ya gideceğim O onun lafını bulmuş yani Sen şimdi ona hadi gel otobüse koyayım da gör gününü Deme yani <gülüyor> Ver diyor bir şey e Efendi böyle çok güzel nasihatları var Tutulacak şeyler yani şüphelen sen de ver Verme demiyoruz ama Nereden geldik He? 18 ödünç verenin karşılığı 18 neden çünkü sadaka veren almayacak geri ama bazı kere sadaka isteyen muhtaç olmadan da istemiş ola bilir ama borç isteyen illaki çok sıkışmıştır ki borç istemeye mecbur kalmıştır ama anladık ama mübarek emin ol güvenilir insan ol ödeyeceğin vadeyi söyle İnsanları kandırma. Bir ayda öderim. Üç ayda ödeyemezsin halbuki yapma bunu ya. O adam da ona göre veriyor. O da başka tarafa ona göre söz veriyor ya. E sen şimdi o bir ay dedim ama o zaten üçü buldururum diyorsun kafandan. E üçü buldurursun ama bu adam neyi bulduracak şimdi? Kırk kişide bunun sözü var ya. Böyle zincirleme oluyor işte bu. Güvenilirliği zedeliyor bunlar. Müslümana yakışır böyle? Emanet vasfı yok yani. Alıyor vermiyor. Evet, adam diyor... Ya 80 milyon borcu ihtiyacım var dedik. Senelere ver. Ben de verdim. Dedi ki ay sonra vereceğim mesela. Adam daha cemaate de gelme. Ulan diyorum keşke vermeseydik terif herif hep geliyordu cemaate ya. Ya bari e tamam almayacağız gel cemaata yine gelmiyor şimdi. Nerede bilmiyorum ki. Epey zamanda geldi. Kimisi müftünün kızını almak için senelerce müftünün arkasına kılmış yani. Bu işler oluyor. E bunlar güvenilir bir insanın işi değil. Sözün doğru olacak, özün doğru olacak. Efendim bu sıkıştıysan tamam arz edebilirsin haline e, Ödemek niyetiyle alacaksın Ödemek niyetiyle alınan Allah ödettirir Ödememek niyetiyle alınan Allah telef ettirir Ödettirmez ona da yara yara ettirmez ya Ödemek niyetiyle alınan bir borç mesela e, Dolayısıyla Hakikaten emanet güvenilirlik çok azaldı Kıyamet yaklaşınca yağmur çok olur Mahsul az olur Sofi çok olur Fıkıh bilen az olur Emir yönetici çok olur. Güvenilen adam az olur. Sadaka Resulullah ne kadar doğru buyurdun ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmanımız bir kat arttı. Nasıl buyurdun öyle? Şimdi. Halbuki Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem hiç böyle bir şeyler yoktu. Ama kıyamet yaklaşınca böyle olacak buyurdu. Olacak buyurdu ve oldu. İnşallah biz Burada met edilen azınlıklardan olacağız, zemmedilen çoğunluklardan olmayacağız, olmama kaydedeceğiz inşallah. Bu hadis şerifte bitmiş oldu, devam edeceğiz inşallah. Epey bir şeyler duyuruyoruz ama ne yapalım? Allah sağlık verirse de her sohbetten sonra diyorum Kur'an'ın başından başlayalım, aşır okuyalım. Birer sayfa okuyalım, o da yarın bir gün belki hiç okuyamayacak hale gelmeden evvel. Bir şeyler hazırlayalım inşallah, bırakalım arkamıza inşallah. Benim ayarım tutmaz. E tabi şimdi buraya gelirken şeker bir düştü, seksene bir düştü, kaça bir çıktı. Yani bir çarpıntılı bir tansiyon çıkar, on bir o iner, bu çıkar. Devamlı böyle İstanbul'un havası gibi. Benim de ayarım yok. Dolayısıyla efendim zorlan bazı kere konuşabiliyorum. Bazı kere okuyamıyorum, bazı kere rahatsız oluyorum ama Allah saharet verdiği sürece hizmetinizdeyiz. İnşallah. Efendim, birbirine faydamız olsun. Dünya karımız olsun. Hayrun nas meyun faun nas insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır ya siz de faydalı olanlardan olun inşallah Evet şey bu Bismmillahirrahmanihim Al-İf. Hedal İl-Mut FYİN Al-İf. al Ma rızı AMEN ANNA Olur,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 Ve izâ qîla as you ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم